görmekle tanımak farklı şey. Tanımanın alameti hayır hasenatın artmasıyla belli olur. Tanımak arttıkça vermek artar. Tanımak azaldıkça vermek azalır. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki Allahü Teala bir kulunu severse dünyada zahid ahirette radık yapar. Dünyada zahid olan dünyayı sevmez. Ara'yı sevmez. Hadisi şerifte Dünya sevgisi kötülüklerin başıdır buyuruldu. Dünyanın kendisi değil, sevgisi kötüdür. Kimi insanlar para, makam, mevki desinler, parmakla göstersinler peşindedir. Bunların bazıları canlarını bu uğurda tehlikeye bile atarlar.